Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmen. Bal gibiydi ilk aşkım, yalan bilmeden Hiç ayrılmazdın benden Hani severken, bakınca gözlerimle Anladım halinden, ilk aşk boş dedi kalbim Yaşı. İçine acı kattı, ağlı göz yaşı İçine acı kattı, ağlı göz yaşı Ve Tanrı aşkı yarattı, ve Tanrı Ayten Altman'ı yarattı e, bu mucizevi vokalisti biliyorsunuz geçen cuma kaybettik. E, bu nedenle bugün bir özel Ayten Altman programı e, yapacağız. Ama daha çok e, sıklıkla çalınmayan şarkılarını, ilk dönem şarkılarını ya da he, e, dört başı mamur hit olmamış şarkılarını diyelim. E, çünkü geçtiğimiz hafta içinde radyolar haklı olarak e, en güzel şarkılarını çaldılar çoğunlukla. E, tek başına memleketim yanımda olsa birazcık umut ben varım ben böyleyim ve diğerleri olağanüstü şarkılar elbette zaten haytan Altman'ın bırakın kötü vasat ya da orta hali söylediği bir şarkı dahi olmamıştır hakikaten mucizevi bir vokalisti mekanı gökyüzün en manzaralı yeri olsun gökkuşağın arası olsun program sırasında onunla ilgili kısa bilgiler anekdotlar da vereceğim ama gelin yine az bilinen bir şarkısını daha dinleyelim. Bu da olağanüstü güzellikte bir şarkı. Seni unutmak senden kaçmak istiyorum. Unutmak senden kaçmak istiyorum Şarkılarla, mektuplarla avlamıyorum Yalnız hatıralarla yaşayamıyorum Gözlerine baktıkça hep aldanıyorum Seni unutmak senden kaçmak istiyorum Arkamdan da gelmeyeceksin biliyorum Kesin Seni özlemekten de korkuyorum Yalanlarına inanıyorum ne olur yardım et hepsini unutmama seninle birlikte yaşanmış ne varsa hatıralardan ne kalmışsa yakalım Ne olur yardım et bu ölümsüz aşkı da unutalım unutalım Seni unutmak senden kaçmak istiyorum rüyalarıma da girmeyi yalvarıyorum ...hiç kimselere anlatamıyorum... ...gözlerine baktıkça aldanıyorum... <Gülüyor> Senden kaçmak istiyorum. Şarkılarla, mektuplarla anlamıyorum. Yalnız hatıralarla yaşayamıyorum. Gözlerine baktıkça hep aldanıyorum. Seni unutmak, senden kaçmak istiyorum. Arkandan da gelmeyeceksin, biliyorum. Bir gün seni özlemekten de korkuyorum. Yalanlarına inanıyorum. Ne olur yardım et hepsini unutmama... ...seninle birlikte yaşanmış ne varsa... ...fatıralardan ne kalmışsa yakalım... ...ne olur yardım et bu ölümsüz aşkı da... ...unutalım, unutalım. Seni unutmak, senden kaçmak... İstiyorum seni unutmak senden kaçmak istiyorum dedi Aydın Altman. Şarkılarla, mektuplarla avunamıyorum. Böyle naif bir dönemdi o dönem. E, ayrıldığınız sevgiliden yardım bekliyorsunuz. <gülüyor> bu şeyden, bu tuzaktan, bu hastalıktan ya da diyelim kurtulabilmek için. E, yani küfür, hakaret, e, yaşanmış olanı yerin dibine batırmak, çiğneyip geçmek diye bir şey yok. Yaşanmış olana iki tarafta yaşadık, çiğnemenin alemi yok e, diyen denilen zamanlardı. Şarkılarla, mektuplarla abunamıyorum. Seni unutmak, senden kaçmak istiyorum. Emsalsiz Ayten Alpman'dı. Ve emsalsiz bir şarkısı daha e, bu program boyu ya da bir saat boyu çok fazla emsalsiz dersem ki aslında şaşırtıcı olmayacak zaten çok e, kullandığım bir sözcüktür ama Bugün fazla fazla kullanabilirim ama herhalde e, nadiren de olsa hak, et, hak edilen, doğru olan durumlardan biri bugün bu. Bir Ayten Altman özel programı ve işte Sensiz Olamam. Sensiz olmam, bezdim artık Sevmedin asla bunu ben Now yeah. Beni ...pilağın üstünde ve albüm... E, plan kapağından sensiz olamam... ...der. E, şarkıda ise... ...Ayten Atman burayı sensiz olmam... ...der. Bu Türkçe müziğin... ...Türkçe popun e, küçük bir... ...muammasıdır. Ya da biz... ...koleksiyoncuların küçük bir muammasıydı. Ya kapakta sensiz... ...olamam diyor. E, üstünde öyle yazıyor fakat şarkıda... ...böyle geçmiyor diye. E, sonra bir gün e, Ayten Hanım'la... ...Nurlar içinde olsun. E, dost olunca... Ya nedir bu neden böyle gerçekten ayten Hanım demiştim sensiz olamam mı sensiz olmam mı e, gülmüştü sen de mi oraya taktın diye e, meğer e, sensiz olmammış şarkının adı elbette Fecri Ebiçoğlu öyle yazmış sözlerini ve öyle koymuş adını ama daha sonra görmüştü. E, Plak kapağını yapan grafiker arkadaş sensiz olamam diye yazmış ve öyle gitmiş matbaaya. Matbaadan çıkınca e, Fecri Bey kıyametleri koparmış plak firmasında değişecek e, o şöyle olacak böyle olacak diye. Plak firması da e, zarar olur bu çok para kaybederiz vesaire diyerek e, diretmiş değiştirmekte. Sonuçta Aytan Hanım şöyle demişti. Baktım plak gecikecek. Baktım kavga büyüyecek. Fecri'yi kandırmaya çalıştım. Ya Fecri öyle yazsın ne olacak? Sen şarkının içinde ne söylediğime bak. Ve Fecri Ebciyoğlu da razı olmuş. Ve plak böyle yayınlanmış. Sensiz olamam ve sensiz olma. Evet Ayten Altman ile ilgili bir kısa ön bilgi. Ee, biliyorsunuz e, kendisi Nişantaşı Kız Lisesi'nde okurken e, İlham Gencer'le tanışıyor. O sırada İlham Gencer de... Bir müzik aşığı ve lise öğrencisi Ayten Altman e, ortaokul öğrencisi İlham Gencer ise birkaç yaş büyük e, lise öğrencisi tanışıyorlar ve iki müzik aşığı şarkılar dinliyorlar o sırada İlham Gencer piyano çalmaya başlamış bile e, İlham Gencer'in evinde buluşuluyor piyano çalıyor Ayten Altman şarkı söylüyor vesaire yani Ayten Altman da çocukluktan itibaren şarkı söylemeye çok hevesli. E, fakat bir doktor olan babası da e, bu hevesini görüp kesinlikle önüne engeller koymuş. Bak ileride şarkı söyleyerek kendine bir gelecek bir kariyer inşa etmek istiyorsan unut bunu demiş ve tehditler savurmuş. E, ama Ayten Altman gizli saklı bir biçimde e, Yeşilköy'lü kendisi, Yeşilköy doğumlu ve Yeşilköy'ün Rum e, halkıyla birlikte... Ki e, dün yaptığımız programda daha doğrusu dün tekrarladığımız 24'teki programda Yeşilköy'ü Rum doluydu ve e, bütün enstrümanistler onlardan çıkardı. Piyanoyu onlar çalardı gitarı onlar çalardı dolayısıyla onlarla buluşurdum. Onlar çalar ben şarkı söylerdim hep demişti. Neyse onlarla buluşuyor, şarkılar söylüyor vesaire ve sonra e, bir gün baba doktor bir tıp balosuna gidiyorlar. Tıp balosunda anne ve babasıyla oturup yemeğini yerken e, ani bir anons e, duyuyor sahneden bire Daha doğrusu aramızda çok Güzel sesli bir e, genç kız var Kendisini sahneye davet ediyoruz Diye ve Ayten Altman'ın adını Anons ediyor Ayten Hanım neye uğradığını Şaşırıyor anne neye uğradıklarını Şaşırıyorlar fakat Ayten Hanım Bir onay beklemeden masadan kalkıyor Ve sahneye gidiyor ve şarkısını söylüyor Ve kıyamet kopuyor elbette Mükemmel söylüyor şarkıyı Ve alkışlar alkışlar alkışlar Masaya geldiğinde baba diyor ki Gurur duydum mükemmel söylüyorsun kızım seni artık engellemeyeceğim ve engellemiyor şarkı söylemeye devam ediyor İlham Gencer ile birlikte çalışıyor sonra biliyorsunuz her şeyi nihayete değerdiriyorlar. evleniyorlar ve e, İlhan Gencer ile Ayşe Gencer e, doğuyor bu birliktelikten İkisi de önemli müzisyenler ama özellikle Ayşe Gencer biliyorsunuz e, caz müziğimizin efsane isimlerinden biri haline gelmiş durumda genç yaşına rağmen. Ee, devam ediyor ve Ayten Alpman o sıralarda herkes gibi tabii ki e, yabancı dilde şarkı söylüyor henüz e, müziğin ya da şarkıların Türkçe söylenmesi yaygın bir adet değil hatta hiç yok Erol Büyükburç tek tük yapıyor sahnede bunu. Ve bu nedenle Aytan ilk plağı, ilk taş plağı Necip Celal'in özleyiş tangosunun İngilizcesi oluyor. Tango Tumarov, ee, Necip Celal'in özleyiş tangosu Tango Tumarov haline geliyor ve yayınlanıyor. Ve büyük başarı kazanıyor. Ee, yanılmıyorsam 50'ler bitmek üzereyken bu. Ardından 60'ların başıyla beraber İlham Gencer'le evliliğini bitiriyor. Ve İsmet Sıral'la birlikte İsveç'e gidiyor. Niyetleri orada hem çalışmak, sahneye çıkmak, caz söylemek ama her, hem de oradan kazanılan parayla caz eğitimi almak. Nitekim yapıyor bunu İsmet Sıral ve e, başkalarıyla birlikte. E, ama kendisi bir süre sonra birkaç sene sonra İsmet Sıral orada kalmasına rağmen e, birkaç sene sonra dönüyor memlekete. Dönüyor ve bir de ne görsün e, giderken bıraktığı ortamın, atmosferin yerinde yerler istiyor. Artık şarkılar hep Türkçe söyleniyor. Kendisi buna direniyor ve şarkılarını eskisi gibi İngilizce ve diğer yabancı dillerde söylemek istiyor ama fazla direnemiyor. Ee, bunun devamında ne olduğunu da bir, son, bir şarkı çaldıktan sonra size anlatayım ya da okuyayım. Ama gelin şimdi Aytan Altman'ın ilk Türkçe şarkısı ilk 45'liği inan bana. il caşkım Aytan Altman'ın Türkçe ilk kaydı. İlk kaydı diyorum çünkü ilk şarkısı demek doğru olmayabilir. E, o tarihlerde sahnede bazı Türkçe şarkılar seslendirmiş olabilir. Bu nedenle ilk plak kaydı diyelim. E, evet sözler biraz baya e, kötü sözler. Fakat inanın bunu bile o kadar güzel söylüyor ki sanki müthiş şeyler söylüyor ve anlatıyormuş gibi bir duygu geçiyor insana. Mesela şu dizeler. Sana vermiştim gönlümü sana. Artık nafile dönmem maziye. Yani maniden hallice aslında. Ee, yanılmıyorsam olduğunu sözler. <gülüyor> e, fakat... E... Öyle bir yetenek işte ee, bu kadar vasat hatta yer yer komik dizeleri bile son derece doğru son derece duygusal bir biçimde seslendiriyor. Evet ben e, Türkçe söylemeye kararını nasıl verdiğine dahi bir şey okuyacağım demiştim. Fakat e, şarkıyı çalarken e, ölümdeki kitaptan aradım ve ilk günlere dair de bir takım şeyler buldum. Bu nedenle öncelikle e, bunları okuyayım. Ellerin sonlarındayız ya da ellerin ikinci yarısındayız. E, caz müziğin yükselişi ve henüz e, Türkçe müzik yok ortada. Ya da Türkçe şarkılar henüz söylenmiyor. E, elbette pop anlamında. Bütün bahsettiğimiz zaten pop anlamında. Yoksa e, halk müziği ve Türk sanat müziği gibi geleneksel müziklerimiz e, yüzyıllardır vardı. Evet, e, Eliler'in ikinci yarısındayız. Şöyle bir ortam var. Ankara'nın keman sesli yıldızı Sabite Tur... Radyo programlarına büyük bir muvaffakiyet ile devam ediyor. Çağlayan sesli sanatkar Mustafa Çağlar e, giderek ünlenip refikası ile foto muhabirlerine gülümsüyor. Bunlar o dönemin dergi ve gazetelerinden alıntılar. Henüz 29 yaşındaki Necdet Koyutürk genç kızlara fena haberini verip evleneceğini açıklarken kafalar musiki ve müzik sözcükleri arasında gidip gelmekte. Bu yeni akımı dans ya da hafif batı müziği olarak adlandırmak arasında kararsız kalınmaktadır. Ama bir şeylerin değişmekte olduğu da çok bellidir. Dışarıda değişmiştir, bizde de böyle olacağı benzemektedir. Umuma, züppe kızlardan, süslü ihtiyar kadınlardan, sevgililerini kıskandırmaya çalışan kızlardan, çiklet çiğneyen kızlardan son derece nefret ediyor diye sunulan Celal İnce'nin... Bilafasıla çalıştığı zamanlardır bu. Bilafasıla çalıştıktan sonra memleketimizi bırakıp Amerika'ya yerleşmesi dahi bu değişim dalgasını zayıflatmamıştır. Yani batı müziği geliyor. Celal İnce artık tangolarını Amerika'nın sesi radyosunda seslendirmektedir ama burada da yeni isimler hiç beklemeden ortalığı saracaktır. Sessiz sedasız bir şekilde her yanı sarmış olan caz müziği de basının desteğiyle starlarını yaratmaya başlamıştır. İstanbul Radyosu'nda İlham Gencer ile yaptığı programlarla adını duyurmuş güzelliği dillere destan ve gençliğinin baharında Aytan Altman, caz müziğimizin en tepedeki ismi olarak sunulur dinleyici ve okuyucuya. Eleştirmenler, parantez içi o zamanlar münekkit, çok geçmeden... Bizim cüm kristimiz olacak diye yazılar yazarlar onun için ve şöyle eklerler esasen sağlam olan tekniğinin de gün geçtikçe terakkiler müşahede ettiğinin altını çizerler. Eh, evet gayet doğru bir şekilde altı çizilmiş ee, esasen sağlam olan tekniğinin de gün geçtikçe terakkiler müşahede ettiğinin altını çizerek belirtirler. Sık sık hem çok güzel hem çok şık bir kadın olan sanatçıyla ilgili bol fotoğraflı, mufassal röportajlar yayınlanır dergi ve gazetelerde. Röportajlara kimi zaman İlham Gencer Orkestrası'ndan manzaralar da yansır. Başını İlham Gencer'in çektiği orkestrada sonradan caz müziğimizin efsane isimlerinden biri haline gelecek İsmet Sıral da vardır. Kadroya bakar mısınız? Bir tarafta İlham Gencer, solist Ayten Altman ve orkestranın üyelerinden biri İsmet Sıral. Rüya gibi bir kadro desem az kalır. İsmet Sıral da vardır. Türk popunun da ilk starlarından olan Ayten Altman bu çok sağlam orkestrayla çalışmakta. Bu nedenle de çalıp söyledikleri her mekan tıklım tıklım dolmaktadır. 50'li yıl, 50 yılların tamamını caz müziğimizin altın yılları olarak kabul etmek yanlış olmaz. Evet, böyle atmosferden bir e, sanatçı, böyle atmosferlerden bir vokalist Ayten Alpman ve işte Aynalar, Aynalar. Böyle ayna dedi Ayten Altman. Ee, Şimdi çalacağım şarkı kim demiş aşk yalandır diye benim açımdan e, kişisel olarak çok önemli, çok mühim bir şarkı. Çünkü Ayten Altman'la ilk rastlaştığım şarkı bu. Ee, 67 ya da 68 olmalı ee, Mardin'de yaşıyoruz ama yaz tatillerinde de İstanbul'a geliyorum halam burada. Yaz tatillerinde 3 ay İstanbul'da kalıp dönüyorum ve İstanbul'da kalıp döndüğümde de e, kısıtlı cep harçlığıyla 3 e, ya da 4.45'lik alıp dönüyorum Mardin'e. Ve genellikle şaşırmayacaksınız <gülüyor> genellikle Ajda Pekkan 45'likleri alıyorum. E, bunu e, bozan iki isim oldu o yıllarda biri Ayten Alpman biri de Hümeyra. Ee, Hümeyra'nın olmasasını almıştım bir Ajda Pekkan plağı yerde 1969'da ve 67 ya da 68'de de işte e, bir Ajda Pekkan plağı almaya karar vermişken Beyazıt alt geçidinden e, geçip duruyorum e, kum kapı ve kapalı çarşı arasında e, plakçı hiç bilmediğim bir sesten sürekli bir şarkı çalıyor kim demiş aşk yalandır diye bir gün iki gün üç gün beş gün nihayet kararımı verdim ve girdim içeri. Kim söylüyor bunu dedim. Ayten Altman dedi. Çok büyük bir sanatçıdır. Çok büyük bir şarkıcıdır. E, dudak büktüm çünkü ben tanımıyorum. İlk defa duydum. E, ama çok güzel bir şarkı. Ben e, galiba bunu da alacağım ama bugün değil diye çıktım. Ama daha sonra e, Mardin'e dönmeden Ajda kamp plaklarının yerine bir tanesinin yerine de bu plağı aldım. Bu nedenle de en güzel Ayten Altman şarkılarından biri olmayabilir. E, ama benim için... Çok güzel ve çok farklı bir şarkıdır ve işte şimdi o şarkı kim demiş aşk yalandır diye. Kim demiş aşk yalandır diye. Kim demiş inanmam sev. Ne koplamış bu bahar Sevmek sevilmekten güzel ne var ki Hayat onsuz hiç yaşanmaz ki Kim demiş aşk yalandır diye Gel sen de gel kalbini dinle Aşk için yaşadık ümitle Hep koştuk sevgiden seviye. Müzik <Gülüyor> maski kim demiş aşk ne alırdı gel sen de gel aldını dinle aşk için yaşadı ümitle hep koştu sevdi de sevdiye la, la, la, la, la, la, la. Evet o dönemde de olsa bu şarkıya vurulma nedenimi ben belki şimdi biraz daha iyi kavradım. Ee, böyle burada ve kulaklıkla e, dinleyince e, epey bir zaman sonra. Ee, o Ajda Pekka'nın Hoppa şarkılarının çizgisinde bir şarkı bu da. Ve belki de Ayten Altman'ın nadiren o çizgiye yaklaştığı e, şarkılardan. Çünkü genellikle duygusal balatlar söyledi e, Ayten Altman. Fakat yine de Kazaçok bir e, Rus halk şarkısı bu. Başka versiyonları da var Ayferin'in falan söylediği adlı adınca Kazaçok olarak. E, ve Ayten Altman'ın versiyonu da böyle bir versiyon. Evet, Türkçe, şarkıları Türkçe söylemeye nasıl karar veriyor Ayten Altman? Yıl 1966 Hafif Türk Pop Tarihi adlı kitaptan size bir bölüm okuyayım. Ülkemizde caz müziğinin gelişmesi için ellerinden gelen her gayreti göstermiş, bu işe gönül vermiş ama istemeyerek de olsa Türk popuna yol açmış müzisyenlerimizin arasında hala inatla cazda ayak diriyen ve önlerine sürülen ciddi teklifleri Ellerinin tersiyle iten isimler de vardır. Bunların başında Ayten Alpman ve Özdemir Erdoğan gelmektedir. Her iki sanatçının kapısı da hem Fecri Ebcoğlu hem de Sezen Cumhur Önal tarafından ısrarlı bir şekilde çalınır ama bir işe yaramaz. İsveç'te aldığı caz eğitimiyle kendisini her zamankinden daha güçlü hisseden Ayten Alpman, Türkçe şarkı söylemeye var gücüyle direnmektedir ama... Gönlünden geçtiğince şarkı söyleyecek mekan bulamamakta, bulduğunda ise karşısında çoğunlukla boş masalar görmektedir. Boş olmayan bir iki masanın bir tanesinde ise mutlaka Fecri Ebcioğlu oturmakta ve görüyorsun işte demeye getirerek sanatçıyı Türkçe şarkı söylemeye razı etmeye çabalamaktadır. Özdemir Erdoğan ise bir parça daha şanslıdır. Erdoğan... Turhan Eteke, Gülnur Perin, Ayhan Yunkuş ve Lamia Doyran ile birlikte İsmet Sıral'ın orkestrası içinde yer almaktadır. Gelmiş geçmiş en iyi orkestralarımızdan biri olarak sayabileceğimiz bu rüya orkestra kolaylıkla olmasa da çalışabilecek mekan bulmakta, idare etmeye ve dağılmamaya çalışmaktadır. Ama bütün bunlar çok fazla sürmeyecektir. Türkçe pop her şeyi önüne katıp sürüklemeye başlamıştır. Buna direnmek boşunadır. Ve Ayten Atman ile Özdemir Erdoğan gibi direnen son kaleler de bir yıla kalmadan yıkılacak ve stüdyonun yolunu bulut tutup Türkçe şarkı kaydedeceklerdir demiş kitap 1966 yıllarını özetlerken. Nitekim böyle oluyor. 67 ile beraber hem Özdemir Erdoğan hem de Ayten Atman Türkçe plaklar kaydediyorlar. Evet. Ayten Altman ve Ömrüm Senindir İnanamadım Buna ilk defa Sen yazıyorsun Alın ya Severim bin defa sevgilim canımı sana. Bu bir yemin dudağımda. Gözlerini kapatin ana bana. Kaderimsin acelim sonunda. Adandım sana bir. A. Benim ömrüm senindir bin defa dedi Ayten Alpman. Evet 94.9 Açık Radyo'da bir Ayten Alpman özel programı geçtiğimiz hafta Cuma günü kaybettik kendisini ee, ve Twitter'dan e, yeni sosyal medya Twitter'dan duydum ben. Çoğunlukla da böyle e, yapmış bildiğim kadarıyla böyle olmuş daha doğrusu ve hakikaten çarpıldık ne yapacağımızı bilemedik. Ee, biliyorsunuz böyle durumlarda insan e, ilk beş dakika, ilk yarım saat, ilk bir saat sürekli böyle daha hoş şeyler düşünmeye çalışıyor. Yok canım yine bir e, Twitter balonudur. Nitekim böyle şeyler olabiliyor. Sıklıkla olabiliyor hem de. E, fakat ne yazık ki böyle olmadı ortaya çıktı ve e, o cuma akşamını mütakiben e, pazartesi günü de... E, Teşvike Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı Ayten Altman Ve o gün orada gerçekten e, eski kuşak çok vefalı bir kuşak. E, pop müziğimizin eski kuşağı ya da pop müziğimizin demeyelim çünkü Türk müziğinden, halk müziğinden e, çok fazla sanatçı ve müzisyen de vardı. Eski kuşak diyelim müziğimizin eski kuşağı gerçekten çok vefalı ve Ayten Altman ablalarına e, son e, görevlerini gayet e, iyi bir biçimde e, yaptılar ve tıklım tıklım da orası. Alkışlar içinde uğurlandı. Yine hep böyle durumlarda bu olur. Sıklıkla da olmaya başladı. E, alkış yok der e, kimileri. E, hangi taraf bilemiyorum ya da şimdi, şimdi buralarda bunun altını çizmenin alemi yok. E, ama öbür taraf. Gerçekten e, yolcu edileni e, canı gönülden e, bütün kalbiyle sevenler ise isterler ki e, keyif içinde huzur içinde e, son yolculuğuna uğurlansın ve bu nedenle alkış yok alkış yok alkış yok komutlarına rağmen emirlerine rağmen e, sevgili Ayten atman sevgili Diva alkışlar içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ve aslında son yolculuk demek bile başlı başına bir tuhaflık. Çünkü işte bugün burada bu şarkılar yarın öbür gün 50 yıl sonra dahi daha fazla bu şarkılar dönüp duracak. Hakikaten Aytan Atman ve benzerleri için böyle bir şey yok yani. Bu dünyadan asla çekip gitmiş olmuyorlar. Bu şarkılar döndükçe Aytan Atman'ın o muhteşem yüzü, o sesi, o hareketleri herkesin gözü önünde olmayı sürdürecek. Ve işte Aytan Atman'dan olağanüstü bir başka şarkı. Bu da büyük bir hit değil ve niye büyük bir hit olmadığı da belli değil benim açımdan. Çünkü inanılmaz dokunaklı bir şarkı. Ve bana sorarsanız erken dönem bir e, tek başına bu. Ama öyle olmamış bir plakta kala kalmış. Ve işte kim bilir kim var yanında. <Gülüyor> Kim bilir kim var yanında akşamlarda benden uzak dedi Ayten Atman. E, eminim bir kısmınız olsun hiç olmasa bir kısmınız katılmıştır bana. Tek başına kadar mühim bir şarkı ve işte e, pop müzikte bir de böyle bir şey var elbette. Her şarkı her zaman hak ettiğini bulamıyor. E i̇şte bu şarkı hit olmadı Allah bilir niye olmadı e, ama mükemmel bir şarkı. Belki bir zaman gelir yeniden bir dizi biliyorsunuz artık yeni e, hit mekanlarımız. Bir dizi bunu kullanır ve evet neden olmasın tekrar patlayabilir şarkı. Evet sırada Ayten Atman'ın son şarkılarından biri değil ama son 45'liğinin bir yüzünde yer alan şarkı. Sözler Fikret Şeneş ve son bir defa. Son bir defa hatırlasam Bir kez daha beni arasam Yalnız kaldıkça dertlesek beni we de gelem Son bir de Sen müttacıs, ikimiz de bir dosta. Hata yapan kul bir tek ben miyim geç kalmadımsa affet sevgili dedi Ayten Altman şarkısında son bir defa sözler Fikret Şeneş. Evet bir Ayten Altman özel programı yaptık bugün. Geçtiğimiz hafta kaybettik bu emsalsiz vokalisti yorumcuyu. Daha çok ilk dönem şarkılarından çaldık az bilinen şarkılarından. E, ilerideki zamanlarda e, sıklıkla Aytan Atman şarkısı çalacağımızı da bellidir. E, bir tek ben ya da burası bu radyo değil. Hemen hemen herkes çünkü hayatı boyu gerçekten olağanüstü şarkılar e, söylemiş e, bir diva. Ve e, hemen hemen her fırsatta her zamanda bu şarkılar da etrafımızda dönüp duracak. Program e, onun nispeten keyifli bir şarkısıyla nispeten... E, Tempolu bir şarkısıyla sona erecek. Neden sanki dünya dar gelir insana? Evet, Teknik Masada Minel Yürük, ben Naim dilmeler Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Neden sanki bu dünya dar geliyor insana hastalıklar işimize ecel. neden sanki bu dünya dar geliyor insana gözlerimi Neden sanki bu dünya Dar geliyor insana Hastalıklar peşimizde den sanki bu dünya dar geliyor insana göz dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmen.